Alhamdülillahi Rabbil alemin, ala ve salatu ve selamu Resulina Muhammed ve alayeni Muhammed Şöyle bir soru gelmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tesbihatı ve duayı namazı tamamen bitirince mi ya da farzından sonra mı yapardı diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tesbihatı farz namazından sonra yapardı yani Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam duayı selamdan önce yapardı. Çünkü bütün deliller buna işaret ediyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve tahiyatu okuyor, salli barik okuyor. Ondan sonra dua ediyordu. Allahumma ba'd e, şey, Allah e, Allahümme inni auzu bike min azabil kabr ve min azabi cehennem ve min fitneti mahya ve ma mat ve min şerri fitneti mesih eddiccal. Ve buna benzer daha birçok dua yani dört şeyden Allah'a sığınırdı. Ha <gülüyor> bir azabından, cehennem azabından, dünya ve hayatın fitnesinden, mesih de fitnesinden fitnesinden selam verdikten sonra da "Staghfirullah, Staghfirullah, Staghfirullah. Allahümme antes selam ve minkes selam. Tabarık teyad al-jalal ve al-ikram. La ilahe illallah, wa-ahdahu, la shariika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu kulli şeyin qadir." Allahümme la mani'a lima atayta ve la muhtia lima mena'ta ve la yenfe'u zel ceddi min kecced ve daha sonra yine benzer e, zikirleri yapar ondan sonra 33 subhanallah 33 elhamdülillah 33 Allahu Ekber ondan sonra tekrar la ilahe illallah vahdeu la şerike la. böyle devam eder söyler sonra Ayetül kürsi ihlas felak, nas bazı e, rivayetlerde diyorlar ki ihlas felaknas Ayetül kürsi e, ancak Doğrusu bazen onu bazen böyle yapmaktır. Çünkü burada muteber bir ihtilaf var. Ancak tesbihin yeri ee, farzdan sonradır. Bütün namaz bittikten sonra değildir. Allah Resulü ve Selam sünnetten sonra, sünnet namazlardan sonra bunu yapmamıştır. Mutlaka farz namazdan sonra yapmıştır. Hatta Ali radıyallahu anh ben diyor ee, farz namazdan sonra tesbih, Tesbih yapmayı yani tesbih, e, tesbihi sıffinde bile terk etmedim. Hiçbir zaman terk etmedim diyor. Oradakiler diyorlar ki sıffinde de mi? Evet diyor sıffinde de. Yani sıffin o kadar şiddetliydi buna rağmen. O diyor ki ben bunu hiçbir zaman terk etmedim. Dolayısıyla günümüzde maalesef e, özellikle Hanefiler bunu yapıyorlar. Şafiler farzdan sonra yapıyorlar. Ancak Hanefi mezhebine mensup olan kardeşlerimiz bu tesbihatı bütün sünnetler bittikten sonra, yani öğlenleyin farz bitiyor, arkasından iki sünnet kılıyor ondan sonra. Akşamleyin farz bitiyor, arkasından iki sünnet kılıyor ondan sonra. Ama bu doğru değildir. Doğrusu farzlardan sonra yapmaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den delil olduktan sonra bir başkasına uymak, bir başkasının sözüyle hareket etmek caiz değildir. En doğrusunu bilen Allah Subhanehu ve Teala'dır.